1669 numaralı konu Hazreti Peygamber'in bu hususta Hazreti Ali'ye öğrettiği dua Evet Resulullah'ın yanında bulunuyorduk Hazreti Ali ansızın çıkıp geldi ve anam babam sana feda olsun Kur'an-ı Kerim'in hıfzettiğim kısmı benim hafızamdan siliniyor onu bir türlü hafızamda tutamıyorum dedi Hazreti Peygamber ey Ebel Hasan, sana bir dua öğreteyim hem sana hem de öğreteceğin kimseye faydalı olsun ezberlediklerinde hafızanda kalsın dedi Hazreti Ali, Ey Allah'ın Resulü, öğret dedi, Hazreti Peygamber, Cuma gecesi olduğunda eğer gecenin son üçte birinde kalkmaya gücün yetiyorsa kalk, çünkü o saat meleklerin hazır bulunduğu saattir, o zaman dua kabul olunur, benim kardeşim Yakup çocuklarına, sizin için Rabbime istiğfar edeceğim, Yusuf, 12.sur 98, demişti ki, bununla Cuma gecesinde istiğfar edeceğini kastetmişti, eğer gecenin sonunda kalkamazsan, ortasında kalk, ortasında da kalkamazsan, başın Kalk ve 4 rekat namaz kıl, ilk rekatta Fatiha suresiyle Yasin suresini, ikinci rekatta Fatiha suresiyle Duhan suresini, üçüncü rekatta Fatiha suresiyle Secde suresini, dördüncü rekatta Fatiha suresiyle Tebare'ye suresini oku, teşehüden sonra Allah'a hamd ederek ona güzelce senada bulun, bana ve diğer peygamberlere salavat oku, erkek ve kadın müminlere, senden önce geçen Müslümanlara Allah'tan mağfiret dile, sonra da, ey Allah'ım, hayatta kaldıkça günah Allah'tan uzak durmam için bana yardım et, beni ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmaktan alıkoy, hoşnut olacağın amelleri bana nasip et, ey Allah'ım, ey göklerin ve yerin yaratıcısı, ey ikram ve celal sahibi, ey yenilmeyen güç ve kudret sahibi olan Allah'ım, ey büyük merhamet sahibi olan Allah, celalin ve yüzünün nuruyla senden dilerim. Kitabınla gözümü nurlandır, dilimi aç, kalbimi hoşnut et, göğsümü genişlet, bedenimi temizle, çünkü hakkı yerine getirmek hususunda, senden başka bana yardım edecek ve bu gücü bana verecek kimse yoktur, bütün güç ve kudret, yüce ve büyük Allah'ındır, diyerek dua et, ey Ebel Hasan, sen bunları 3 veya 5 veya 7 cuma söyledikten sonra Allah'ın izniyle duan kabul olunacaktır, beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, hiçbir mümin bu şekilde bu duayı yaparsa, Sahrum bırakılmaz, duası kabul olunur, buyurdu, Allah'a yemin ederim ki, Ali 5 veya 7 Cuma günü yine bir mecliste Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Rasulü, ben geçmiş zamanlarda ancak 4 veya 5 ayet veya benzerini ezberleyebilirdim, içimden okumak istediğim zaman unuturdum, ben bugün 40 ayet veya fazlasını ezberliyorum, onları içimden okumak istediğimde sanki Allah'ın kitabı iki gözümün arasında açık bir şekildedir, eskiden sizden bir hadis dinlediğimde unutuyordum, şimdi, Şimdi ise birçok hadis dinliyorum ve onları tekrarladığımda bir tek hadisi bile unutmadığımı görüyorum, dedi. Hazreti Peygamber, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, Ebul Hasan emin kılındı, dedi.